Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Gününüz hayırlı olsun, ömrünüz hayırlı olsun, işleriniz, yaptığınız işler başarılı olsun, hayırlı olsun. Allah dünyada ve ahirette cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Ee, size e, Avustralya'nın Brisbane şehrinden efendim, e, latif bir yaz günü havasına sahip güneşliği. Az bulutlu bir, efendim, zamanda için, efendim, şey yapıyorum, bu cuma konuşmamı veriyorum. Kura ile açtığımız sayfada, efendim, cennete girmeyecek insanlarla ilgili hadisi şerifler karşımıza geldi. Onları okuyoruz. Sayfayı da söyleyeyim. 485. sayfanın sonundan, 486. sayfanın başındaki hadisi şeriflere kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 485. sayfanın 13. hadis-i şerifi ki Ebubekir efendimiz radıyallahu ah farında rivayet olunmuş İbn Asakir ve Hatibi Bağdadi kitaplarına kaydetmişler. bu hadis-i şerifler okuyacağım hadis-i şerifler cennete bazı insanlar girmeyecek buyuruyor ve bu girmeyecek insanların ne sebeple girmeyeceği? Kötü huyları sıralanıyor. Şu sebepten, şu kötü huyundan, şu halinden, şu sıfatından dolayı diye bildiriliyor. Birinci hadis-i şerif şöyle başlıyor. velayet yedhulü cennete habbun ve la bahilun, ve la le'imun, ve ve hainin, ve la seyyi'ül meleketi ve inne evvele men yıkra babel cennetil memlukü ve memluketu hatta kullahu ve ahsenul fima betweenikum ve beynallahi fima betweenikum ve beynemavaliikum sadaka resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fima kal ev kemakal buyuruyor ki peygamber Efendimiz la yedhulul cennete cennete girmeyecek cennete giremez kim efendim Hab'un h harfiyle b'si şeddeli Habbun, efendim e, sıfat hap olan insan cennete girmeyecek. Noktasız ha olsa başka manaya gelir, iki gözlü h olsa başka manaya gelir. Bu noktalı h harfi ile benzeyen noktalı h harfi. Bunun manası efendim e, Mekar yani hilebaz, hilekar efendim etsai bil fesat, yani kötü iş yapma, koşturan, efendim, manasına, efendim, oynak, entrikacı, hileci, atın böyle bir o yani bir o ayağını atıp, çalımı koşturmasına da bu e, kelimeyle, efendim, kabel, perestü denilmiş. Yani, böyle, e, entrikacı, hileci, oynak insan. Efendim, eee, Hap olan insan yani efendim hilekar olan, oynak olan, kaypak olan, entrikacı olan, hileci olan efendim böyle aldatan efendim kimse cennete girmeyecek. Allah bizi böyle kötü huylardan temizlesin. Varsa temizlesin. Efendim böyle kötü huylara efendim çok dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızı da küçükten iyi huylü yetiştirmeye dikkat etmeliyiz. Kötü huyları da efendim varsa atmasını e, efendim sağlamaya çalışmalıyız. Eğitmeliyiz. Kötü huyların neler olduğunu sıralamalıyız. İyi huyların neler olduğunu sıralamalıyız. Her zaman ısrarla söylediğim gibi bunların bir listesi olmalı. Çocuklar bunları ezbere bilmeli. Günahların efendim isimlerini bilmeli. Yalan söylemek, zina iş, işlemek efendim bilmem hırsızlık yapmak, adam öldürmek, faiz yemek, büyük günahlar, küçük günahlar efendim bunları bilmeli efendim. Sonra kötü huyları da bilmeli. Çünkü insanı günahlar da zarara sokuyor. Kötü huylar da zarara sokuyor. Efendim ben bir, bir, bir hırsızlık yapmadım. Hırsızlık yapmadım ama kötü huylusun. Hilekarsın, İle, entrikacısın efendim. Eee cadili kışkırtıcısın, hainsin. Bu kötü oyla insanı cennete sokmaya biliyor. Yani günah hatta insanı cehenneme düşürüyor. İşlediği günahtan dolayı ceza olarak cehenneme düşüp yanıyor. Kötü Bakın, la yedukulü cennete habbun. hab olan yani hilekar, oynak, entrikacı insan, efendim cennete girmeyecek. Bir de efendim habbe bundan tefil babında kelime de var. Habbebe <gülüyor> tahbib. Bir kimseyi efendim birisine karşı kışkırtıp o ikisinin arasını bozmaya deniliyor. Hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, böyle kim bir kadını kocasına karşı bir ködeyi efendisine karşı kışkırtırsa diye onun da çok kötü bir şey olduğu beyan ediliyor. Şimdi Allah bizi böyle bir kötü huya sahip etmesin. Yani nasıl olmak lazım? İyilekar olmayıp nasıl olmak lazım? Kürüst olmak lazım. Oynak kayıpak olmayıp nasıl olmak lazım? Ee, sağlam, e, sabit olmak lazım. Sözünde durucu olmak lazım. Güvenilir olmak lazım. Aldatıcı olmamak lazım. Bu bir. Vela bakilun. Ee, yani hap da cennete girmeyecek, bakhil de girmeyecek. Bakil ne demek? Uhul, efendim maslarından sıfatı müşebbehe bu cimri. Cimri insan da cennete girmeyecek. Tabi cimriliğin hududu nedir? Ölçüsü, ölçeği nedir? Belirtisi nedir? Bir adam eğer Allah'ın emrettiği zekat vazifesini yapmıyor, malının zekatını vermiyorsa tamam bu adam cimri. Neden? Allah vermiş, kendisine zekat verecek duruma da getirmiş. Zekat verecek kadar da serveti var. 40 bölük servetin 39 bölüğü kendisine kalacak da bir bölüğünü imtihan olarak Allahu Teala Hazretleri sana verdim ama bakalım verecek misin fakir kardeşine. Bu malının içindeki bu bu miktar fakirin hakkıdır demiş. Ona onu vermiyor, üstüne yatıyor. ...hem 39 saniyesi kendisinde... ...hem zengin, hem fakir değil... ...muhtaç değil, zekat düşecek durumda... ...zekat vermek vazifesi... ...boynuna borç olacak durumda... efendim ...hem de vermiyor. İşte, al sana cimri bir adam. Bahil, cimri. Bahil de derler. efendim ...biraz B harfini P'ye çevirerek... efendim ...bizim o taraflarda... ...pahil veya pahal... ...pahal da... ...yanlış bir telaffuz olarak... ...kullanılır bizim Çanakkale yöresinde... ...o da yani cimri demek... ...nasıl olacak? Cimri, cimri olmayacak insan... ...yani bir kere en aşağı zekatını verecek... ...zekat nedir? Zekat mecburi... ...fiks, sabit bir... ...efendim... ...mizah değildir... ...zekat e, cömertliğin sınır ölçüsüdür... ...en aşağı o kadarını verecek... İstersen ondan fazla verebilir... ...Haz. Ömer... Ee, Peygamber Efendimiz istediği zaman yarısını vermiş servetini düşünmüş, taşınmış. Bu sefer herkesi geçeyim, Ebu Bekir Sadik geçeyim diye düşünmüş kendisi. Ama Ebu Bekir Sıdık Efendimiz malının hepsini vermiş. Yani e, ne olacak çocuk çocuğun ne yiyecek ne içecek bu hepsi verilir mi ya aç kaldın aç kal. O demiş ki Allah veresin ne bıraktım sen yarısı Allah sen varsın ya sen beni sevdikten sonra. Ben senin sevgini rızanı kazandıktan sonra Allah beni sevdikten sonra ben Allah veresini bıraktım çocuklarıma demişim. Cimri olmayacak insan. Cimri olmamanın ölçüsüne kesesinin ağzını açabilecek, para verebilecek tanıyorum insanlar var. Efendim zengin. Allah apartman daireleri vermiş, para vermiş. Efendim şehirde yaşıyor. Mahrumiyetli değil. Efendim yazlığı var, kışlığı var. Bir hayır yapmıyor. Hayır yapmaya alışmamış. Senin ağzını açamıyor, eli titriyor. Zaten başka bir hadis şerifte geçiyor, bir insanın efendim bir hayrı yapıncaya kadar efendim 70 şeytanın dudakları arasından çıkacak kışkırtma ve engelleme çalışmaları yendikten sonra ancak o hayır yapabilirmiş. Şeytan tabi boş durmuyor. Aman ya verme ya sen çalıştın, o da çalışsın Allah versin ona. Allah tabi verirse verir veriyor zaten sana da vermiş işte Tamam verirse verir ama Allah versin demek ayıp Allah sana sen kazancından bir miktarını mümin kardeşlerine insan hem cinsine Efendim acı ver bu verme bir edep bir terbiye bir ahlak i̇nsan böylece kendisi terbiye oluyor verince terbiye oluyor vermek terbiyesi bir terbiye adam zengin vermiyor o kadar cimri ki fakir bir ihvanımız beni bir gün kahvaltıya evine çağırdı. Allah razı olsun. Efendim kahvaltı ikram etti bilen. Hocam dedi ben vakfa dedi falan yerdeki efendim arazimi bağışlamak istiyorum. Aldı bizi götürdü karelerin genelde bir yamaç tarla işte bir gülerim diye. Bunu vakfa vermek istiyorum dedi. E baktım aile aile mütevazı geliri olan bir işçi ailesi yani vakıf onu alacak. Eğer bu size kalsın. Allah vermiş gibi kabul etsin. Efendim çocuk çocuğuna bir şey yaparsın. O sevabı da şey yapsın. Ben tamam dedim. Aldım, kabul ettim. Sizde kalsın dedim. Yani fakir gönlü geniş efendim veriyor. Zengin ne kadar çok var veremiyor. Fakir de cennet, cennete giremeyecek. Öyle cimrilik yok. Tabii zekatını verecek. Sadakayı i verecek. Hayırını, hasenatını daha fazla da isterse arttırabilir. Kimisi de kendisinin ihtiyacı kadar şeyini maaş gibi ayırıp çoğunu verirmiş. Efendim öyle bazı kimselerde çoğunu veriyor. Malının azı kendisine kalıyor. Azı dediği yani kendisinin gene geçimine yetişir kadar. Arabası var, evi var, parkı var, Efendim, yemesi, içmesi var. E Allah bana bunu sağlamış. Fazlasını hep hayra hasenata Vakıflara efendim vesaire vesaire veriyor. Cimri de cennete girmeyecek. Cimrilikten de uzak olalım. Vela le'imun. Le'im de cennete girmeyecek. Le'im ne demek? Lam, hemze, mim kökünden. Le'im, kail Bu da bir sıfat. Kötü sıfat, kötü vasıf. Ne demek? Aşağı fesbaya alçak, adi olmak adi olan insana, aşağı pesmaye, yani bir asareti yok. Efendim, pis. Efendim, aşağılık diyoruz. ya Aşağılık herif diyoruz kızdığımız zaman. Veya alçak diyoruz. Buradaki alçaklıktan maksat, yani boyu kısa falan manasına değil, manevi bakımdan efendim e, alçak demek. Hatta şimdi e, Fazıl'ın galiba vardı çocuğu var. Karşısında kızdığı bir kötü insana diyor, ben sana alçak bile demem. Çünkü alçağın bir irtifası, bir yüksekliği vardır. Alçaktır ama gene 20 santim, 30 santim, 50 santim, 70 santim bir yüksekliği vardır. Sen alçak da değilsin. en Sen çukursun. Yani olumsuz, negatif. Artık alçak da değilsin, çukursun. Yani sıfır da değilsin, sıfırın altında aşağı doğru. O da bir tabi edebiyat yapmış oluyor. şeyini Alçaklığının ne kadar aşağı mertebede olduğunu göstermek suretiyle göst de bir güzel bükte yapmış oluyor. Demek ki alçaklık efendim kısa kısa kısa kısa olabilir, sıfır olabilir bir de sıfırın altında daha da aşağılara doğru alçaklık devam edebilir. Alçak da cennete girecek. E, alçak olmayan insan nasıl bir insandır yani? E, bunun e, iyi tarafı böyle olmamanın adı nedir? Asaletli olmak, soylu olmak, asil olmak, kerim olmak alçak değil. Duyguları asil, efendim düşünceleri asil, temiz hareketleri asil efendim işte öyle insan makbul ama efendim alçak oldu mu, kuyuları kötü aşağılık oldu mu o da cennete girmeyecek. Bakın cennete girmeme sebep oluyor. Belki bu adamlar efendim ee, mümin. Tabi müminlerin kötü huylularını sıralıyor peygamber Efendimiz. kafirin zaten cennete girmeyeceğini herkes biliyor. Kafir cennete girmeyecek. Münafık da İmamda münafık olanlar da, iner münafık iner fitderdir eseri inenler. O da Müslüman gibi görünüp aslında içinden kafir olan, dönme olan efendim bilmem e, dinle imanla ilgisi olmayan, ahireti düşünmeyen efendim dünyevi bir şeye kızdığı zaman ben ahiretimi bile satarım. Ben falancının hatırı için demiş birisi hacı Bayram Camii'nden çıkarken efendim e, cehenneme bile girelim. E cehennemden korkmayan, ahiretini satmaktan korkmayan bir insan imanı iman mı? Ha, tamam. E, münafık cehenneme girecek. Kafir cehenneme girecek. Bunlar kesin. Zaten cennete giremeyecek adet belli. Kalbinde efendim e, iman olmayan cennete girmeyecek. Müminden başkası cennete girmeyecek. Ancak mümin girecek. Tabi. Ama bu kötü huylara sahip ee, müminler de giremeyecek demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Tabii bu giremeyecek ne demek? Efendim Abdullah Hocamız rahmetulları e, Ramuz dersi yaparken bunların açıklamasına demiş ki cehennemde tırma, cehennemde tımarlanmadan yani cehennemde cezası kadar ceza görüp yanmadan cennete girmeyecek demek yani hiç girmeyecek e, değil imanı olan cennete girecek ama. Cehennemde efendim sımarlanacak. Ee, peki cehenneme girer çıkarsa sonda cennete gidecekmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey ashabım, ey müminler, cehenneme düşmemeye gayret edin. Çünkü cehenneme bir düşen efendim ahkaben, yani ömürlerce orada yanacak. Ahkab 80, küsür sene demek yani, yani asır desek 100 sene olacak. Demek ki onlar bir ömre ah, hukuk demişler. Çoğulu ahkab geliyor. Ah, ben yanacak demek yani en aşağı 3. Üç, 3'ten yukarıya doğru. 3, 4, 5, 9, 15, kaç olacaksa e, şey iki tane olsaydı hukuben diyecekti. Bir, bir tane olsaydı hukuben diyecekti. Ah, ben dediğine göre en aşağı 3 hukuk. 240 küsür sene, 250 sene yanacak demek. İnne yemen inde rabbikeki elbisenetin bin maaş Şimdi bu dünyanın hesabıyla, dünyanın takvimiyle dünyanın 24 saati, 30 günü, efendim 365 günü bir senesi, bizim şu kullandığımız zaman ölçek, ölçeğiyle ahiretin bir günü elbise elbise senetin bin maaş Sizin bu yaptığınız hesapladığınız hesaplamalara göre bin bin Olur biridir, ahiretimiz günü. O zaman ne oluyor? Efendim 250 bin, efendim bir de 365 ile veya 350 ile çarpılacak tabii. Bir sene de 350 gün, 356 gün Arapî Kemerî takvime göre, efendim olduğuna göre 350 bin çarpı 250 artık ne rakamlar çıkıyor? Yani cehennemde o kadar yanacak opan için. Düşmemeyi esas almak lazım. Cehenneme düşmekten korkmamak efendim e, çok yanlış bir şey. Evet. Hap olan hilekar e, hain cennete girmeyecek. Cimri, eli sıkıp pinti cennete girmeyecek. Alçak aşağılık cennete girmeyecek. Vela mennanun mennan cennete girmeyecek. Mennan minnet eden Başar, kakan, maça başa kaskmayı çok yapan insan demek. Yani efendim, işte ben sana şunu vermemiş miydim, ben sana şunu yapmamış mıydım, efendim şöyle değil miydi? Ben? Ya tamam kardeşim yapmıştın da yani bir, bir kere işte evine bir çağırdım, bir çay içirdim, kahve içirdim dedelerimizde efendim e, şey oldukları için bir de fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demişler ama tamam tamam artık ama işte bir de sen bunu söylüyor söylüyor Burama getirdim benim Edirtecek gibi Efendim e, Bu şeyin birisinin diyetini vermiş de Elini kesmekten kurtarmış Zenginin birisi İkide bir de işte ben senin diyetini verdim Elini kesmekten kurtardım Usta falan diye sürüyormuş. Adamın burasına gelmiş dayanamamış bir gün Satırı küt eline vurmuş getirmiş elini Adama efendim vermiş Al işte filan diye Tabi bu Ömer Seyfettin'in hikayesi yani tatlı bir şey değil ama başa kalkmayı anlatmak için söylüyoruz. Yaptığı iyiliği başa katmak doğru değil. Yaptığı iyiliği insan Allah için yapıyor. Karşısına ben sana iyilik yapmıştım ha karşımda selam dur ha dikkat et ha başa kalkan insanı da burnundan getiren yaptığı iyiliği iyilik yapılan insanın burnunda bitir bitir sonra söyleye söyleye getiren insan o da cennete girmeyecek. O da kötü bir yol. Çünkü aşa kalkınca ötekisi üzülüyor. Peki bunun şeyi nedir? Ee, iyi tarafı nedir? Bu sıfat olmayıp da hangi sıfatta olmalı insan? Yaptığı iyiliği Allah rızası için yapmalı. Efendim kabul etti mi Allah etmedi mi bilmediği için oyunlu bükmeli, söylememeli, gizlemeli yaptığı iyiliği Efendim, gizlemeli, karanlıkta vermeli, kimse görmeden vermeli, yavaşçaçık vermeli, cebine koyu vermeli. Efendim belli etmeden vermeli. Efendim, eee Mesela eski zamanda bir hoca bir teravih okutmuş. Yıllar geçtikten sonra teravihesinin medresesine gitmiş. Şunu biz yer dediklerinde okumuş da iyi bir teravih idi filan. Sormuş bir teravih vardı. birisi vardı şu isimde Burada nerede bulabilirim onu? Ha demişler, o hapiste. iyi insandı ya, niye hapse düştü? Efendim demişler, iyi insanda da işte zavallı birisinden borç para almış, borcunu ödeyemedi. Onun için hapse tıktılar borcunu ödemediği için. Demişler, şey, hoca bunu duyunca, ya öyle mi demiş. Hemen gitmiş, mahkeme idaresi neresiyse yani onu hapse tıkan, kadılık falan neyse. Efendim... Ee, ne kadar borcu var bu hapishanedeki falanca zaten. Kime ne, ne kadar borcu var? Şu kadar. Tamam getirmek kimseyi. o parayı ben veriyorum. Çıkartmış kesesini. Efendimiz saymış paraları, vermiş. Demiş, "Onu hapisten çıkartın." Ama görmeden kaçmış, gitmiş oradan. Yani paramızı görmeye gelmişti ama yani ben seni hapisten çıkarttım diye bilmesin. Efendim mahcup olmasın diye görüşmeden o şehri terk etmiş gitmiş. Parasını ödemiş. Telebesini hapisten çıkartmış. Efendim görüşmeden gitmiş. Neden? Üzülmesin. Minnet altında kalmasın. Efendim aşağılık duygusuna düşmesin. Efendim mahcup olmasın diye. Bak işte bu bu kerem deniliyor buna. Kerim insan, asil soylu insan böyle yapar. İşte bir güzel kerim davranışın efendim tarihe kitaplara geçmiş. Misali. Evet. Başa değil, efendim iyiliği mümkünse sessiz, sedasız yapıcı ve bir de hiç başa kalkmadan, efendim yaptığı iyiliği unutması lazım insan. Ha, ben iyilik mi yapmışım? Hatırlamıyorum. mu? Ne yapmışım ya? Farkında değilim. Plan, gitmek lazım. Öyle başa kalkmamak lazım. Vela, kahinun kaç tane sıfat oldu? Kapt bir, bakild iki, diyim üç, mendan dört, Hain efendim beş hain de cennete girecek. Hain ne demek? İhanet eden kimse demek. Efendim, kendisine güvenen kimsenin güvenine aykırı olarak efendim onu arkadan hançerleyen, ona karşı kötü iş yapan kimse demek. Hain o demek. İhanet ne demek? Efendim, kendisine güvenildiği zaman güveni boşa çıkartacak ters iş yapan Adamı iş başına getiriyorsun efendim e, yüksek bir idareci yapıyorsun ondan sonra senin şirketinin şeyini çalıyor efendim bakıyorsun o bir şeyde çok kadar o iş etmiş bu kadar efendim e, zarara sokmuş e ben sana adam dedim ...itimat ettim seni şöyle işin başına getirdim yani iyi adam sanıyordum seni şu yaptığına bak hain şey yapıyor yani. Kendisine güveni boşa çıkartıyor. Güvenin aksi efendim ona kötülük yapıyor. Hıyanet ediyor yani. Hain de girmeyecek. E nasıl olmak lazım insanın? Güvenilir insan olması lazım. Emin insan olmak lazım. Emin ne demek? Emniyetli, güvenilir. Paranı ver saymasan bile bir tanesini cebine atmaz. Efendim kasanı teslim et bir zarar vermez. Ama hain oldu mu Oradan buradan çalıyor, çırpıyor, çalıyor, çırpıyor, çalıyor, çırpıyor. Hop bakıyorsun e, ne oldu hani anlaşmamız şeyler. Kendisi zengin ama şey iş katmış. Ben böyle bazı arkadaşları duydum, konuştum, efendim bir yerlerde. Alancayı kimseyle iş yaptık diyor. Efendim e, bize hiç sağlamadı. Halbuki çok kârlılar vaat etmişti. O iş çok kârlı demişti. İşin, ama kendisi diyor kâr diyor. ...kendisi aslan payına ayırmış... ...ortaklarına bir şey vermemiş... Hayır, ...deteksi güvendi... ...güvensin diye de ilk başta efendim tatlı tatlı konuştu... ...bu işte şu kadar kar var... ...aman gelin para yatırın. ...paraları verirseniz şöyle olacak... ...böyle olacak... Tabii ticarette... ...kar zararın arkadaşıdır... ...efendim bazen kar edebilir... ...kar edeceğiz diye iş açımlar zarar olur... ...o zaman zarar ortak çekilir... ...zararı ortak çekmiyor... Kâr var. Kârı kendisine geçiriyor. Arkadaşlar kâr göstermiyor. Para yatırıyorsun. Efendim e, arayının işleteceğim. Efendim nemasını sana vereceğim. E, düşük veriyor. Yani o parayı öbür tarafta efendim başka bir şeye verse bir insan daha çok şey olacak. Vermiyor. Yani kârını tam vermiyor. Anlaşmaya riayet etmiyor. Hain. İşte o da cennete girmeyecek. Çünkü Allah hiyaneti sevmez. Hiyanet, münafıklık alametidir. Şimdi, al bir kötü huy daha. Vela seyyi'ül meleketi. Melekesi kötü olan insan da ee, cennete girmeyecek. E, meleke malik olmak demek. Yani malik oluşunu kötüye kullanan. Yani umvanını, patronluğunu Mal sahipliğini ya da müdürlüğünü, amirliğini, başkanlığını, komutanlığını aşağındakileri ezmekte kullanan, kötüye kullanan efendi ise kölesini ezen, efendim güçlüyse zayıfı ezen, amirse memurunu haksız yere ezen, efendim üst başıysa efendim zayıf olduğu işiye efendim şey yapan. Askerde böyle hani alevere, delevere, Küp Mehmet nöbete diye. ...bir şey var. Yani... ...açık gözler nöbetten kaçar. Halbuki biz efendim nöbet Allah rızası için... sevaptır Allah rızası için... ...hudutta efendim düşmana... ...bakıp hududu sınırı gözleyen... ...göze cehennem ateşi değmeyecek diye... ...nöbete can atardık. Efendim canla başla yapardık nöbeti. Kimisi nöbeti kaytarıp başkasının üstüne yıkma ...efendim nöbet cetlerini... ...yapan kimseyle anlaşıp filancaya... ...fazla yazıp kendisi... ...efendim kaçmaya bakardı. Efendim ise de böyle kızdığı insana bol bol nöbet yazıp acısını öyle çıkarttırdı. Bunlar gördüğümüz şeyler. malik olduğu hakları aşağısındaki askıtlarının aşağı aşağısında kendisine bağlı insanların ezilmesinde efendim haksız bir muameleye maruz kalmasında kullanan da efendim ne olacak cennete girmeyecek. Malikiyetini güzel yapacak. Baş sahibi oluşunu güzel yapacak, patronluğunu güzel yapacak, müdürlüğünü güzel yapacak, komutanlığını güzel yapacak. Efendim e, emanete efendim e, şey yapacak. Allah'ın kullarına sevgi gösterecek. Efendim köle ise bile, karşısındaki hizmetçisi bile bunun bir şeyi var, e, insan olarak değeri var. Efendim böyle şey yapacak. Tabii biliyorsunuz e, harplerde düşman esir alınırdı köle olurdu. Ee, efendim Müslüman köle olmaz ama harflerde esir alınan kimde sonradan Müslüman olursa eh, olur. Efendim köleleri kayıran, kollayan ve kurtarmaya çalışan çok e, tavsiyeleri vardır Peygamber Efendimizin hadis şerifleri vardır. Efendim e, köle azat etmek efendim sevaptır diye köleye imam etmek efendim köleyi ezmemek. Efendim, Ramazan'da oruç tutan kölesine işi hafif tutmak gibi böyle pek çok tavsiyeleri var şimdi bu hadis-i şerifin devamında da buyuruyor ki ve inne evvelemen yakra'u babel cenne el memlük ve muhakkak ki cennetin kapısını ilk takırdatacak, çalacak olan kimse köledir, cariyedir yani erkek köle kadın köledir, ne demek? Yani köle Müslümansa, Allah onları dünyadaki köleliklerinden dolayı çok eza cefa çektiler, yoruldular, efendim e, safha sürmediler, efendilerinin kahırlarını çektiler, iş altında ezildiler diye dünyadaki sıkıntılarına mukabil cennete evvel sokuyor. Müslümansa yani iyi Müslümansa, cennetin kapısını ilk çalacak efendim kimse köle ve cariyedir. Erkek köle ve tadı köle. Onlar efendilerinden evvel cennete girecekler. Köle oldukları için dünyada kahır çektiklerinden, kahırlı, çillerli hayatlar olduğundan Allah onları daha önce cennete alacak. Tabi cennete ilk girecek kimdir? Cennete ilk girecek kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben cennete ilk girecek kimseyim. Cennetin kapısını gidip çaldığım zaman hani mahkeme Kübra kuruldu. İnsanların hesabı görüldü. Sıratı geçtiler. Cehennemlikler cehenneme düştü. Efendim, ha, o zaman cennetin kapısını ben çalacağım. Cennetin bekçisi olan melek Rıdvan, isimli melek, diyecek ki kim o? Efendim, ben Muhammed-i Mustafa'yım, Resulullah'ım diyeceğim. O zaman diyecek ki o melek... İki ümirdü enla ehteh Buyur ey Rasulallah, Rasulü. Soruşum, kapıyı kim geldi diye, kapıyı kim çalıyor diye soruşum. Allah bana emretmişti ki Muhammed'den önce kimseye kapıyı açma. On için sordum. Madem sen geldin, buyur ya Rasulallah diye. Cennetin kapısı ilgice Peygamber Efendimiz'e açılacak. Tabi Mukarrabe bun, Sıddıklar, Efendim şehitler, sadıqlar. Efendim onlar öncelikle girecekler. Birkaç hesabı cennete girenler öncelikle girecekler. Ötekiler hesabı görür, görür görmek için de keşfetken, itiraf Tabi öteki sade e, insanların içinde de köleler, devri cefa çeken efendim insanlar efendim önce gelecek sahiplerinden. Fakirler önce gelecek zenginlerden. Yani dünyada zenginlik çekti, cefasını sürdü Müslüman ama öteki de fakirlik çekti efendim e, ne sıkıntılar çekti ne ezikliklere uğradı ha fakir cennete denginden 500 yıl evvel diye efendim hadis-i şerif var efendim e, bütün bunlar e, tabii Allah'ın adaleti'nin lütfundaki de lütfundaki de sıralamada bir e, adalet var efendim müjdeze kadar sabır, tahammül, meşakkat de Allah ahirette köre şekillerle cezalıyor ve efendim mükafatlandırıyor. O onun için buyurmuş ki: Fettekullah binan ile Allah'tan korkun da asyenü fima beynekum ve beyne Allah. Hem sizle Rabbiniz arasını güzel yapın. Yani Allah'a karşı kulluk görevlerinizi, ibadetlerinizi güzel yapın efendim demek bu. Ve sıma beynekum ve beyne meva'likum kölelerinizle aranızdaki muamelenizi de güzel yapın. Mevla, mevali diye çoğulu geliyor. Efendim, e, onlara da imam edin. Yani Rabb'ınıza karşı kulluğunuzu güzel yapın. Kölelerinize karşı da efendiliğinizi, patronluğunuzu, efendim, mal güzel yapın. Efendim. Mevla e, aslında ismi mekan sigasıdır. Yani vela olan, anlaşma yapılan efendim, e, ki kimse demek. Ee, bir anlaşmaya, bir hukuka göre birbirine bağlı oldukları için efendiyle köle. Hem Mevla köle manasına gelir. Çünkü o e, efendisiyle anlaşmalıdır. Hem efendi manasına gelir. Çünkü efendi de kölesiyle bağlantılı anlaşmalıdır. Aralarında bir e, velayet bağı vardır. Efendim vela vardır. E, o bakımdan ya Mevlana demek Arapçada efendimiz demek. Efendim e, medrese talebeleri birbirlerine efendimiz de der diye hitap ederlermiş. İşte edeplerinden, terbiyelerinden. Mevlana, Ya Mevlana, Ya Mevlana. Mevlana kelimesi molla olmuş sonra. Yani medrese talebelerinin o tabiri sonradan bir daha kısalarak molla haline gelmiş ama efendimiz demek. Bir de tabii efendim öyle anlamına da geliyor. Yerine göre bakacaksın ne anlama geldi. Mevla çoğulu mevali geliyor. Mevlalar. Yani köleler. Mevali. Böyle e, e, insanların emrinde çalışan öyle kimseler. Demek ki e, bu hadisi şerifte habbun bahilun le'imun hainin hainun seyyül meleke. Altı tane kötü huylu insanın durumu bize açıklanmış oldu. Böyle olmayın. Bunlar cennete girmeyecek. Yani gelecek ama kumarlandıktan sonra cehennemde cayır cayır cayır cayır yüz yıllarca, milyonlarca sene yandıktan sonra. Yani en iyisi bunlara bu duruma düşmemek. Gelelim 486. sayfadaki ikinci hadisi şerife. Üç hadisi şerif okumayı düşünüyorum. Efendim İkinci şerif Ebu Said El-Hudri Hazretlerinden e, rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz La yedghurul cennete mennanun ve vela akun ve la hamrin vela la müminun vela ve Efendim Cennete girmeyecek. Kimler? Mennan ak, müdminun hamr, efendim, müminin bisihrin kattaat. Burada da beş tane Efendim cennete girmeyecek insan e, sayılıyor. Mennen ne demek? Mennen başa kakan yaptığı iyiliği burnundan getiren, iyilik yaptığı insanı efendim yüzen efendim kimse demek. Onu deminki hadis-i de izah ettik. Efendim, hab bahil le'in mennen orada dördüncü geçmişti, burada birinci geçti. Menna, minnet eden, başa kalkan yaptığı iyiliği, girebir de pırt pırt pırt söyleyip söyleyip insanı bıktıran insan. Böyle olmayacağız. Kerim olacağız, asil olacağız. Yaptığımız iyiliği sessiz, sedasız, gizli yapacağız demiştik. Vela aakun. ak e, kafı şeteli ismi faiz Efendim, Hukuk maslarından hukuk da ana babaya asi olmak demek Evlat eğer anne babaya itaatli ise berren bir valideydi denilir. Anne ve babasına karşı iyi davranan itaati evlada ber denilir. Berren bir valideydi. Anne ve babasına itaati demek. Asi ise isyan etmiş, isyan bayrağı açmış, karşı geliyorsa ona da akun denilir. Hukuk, ana babaya asi olmak, karşı gelmek, söz dinlememek, laf dinlememek, onları üzmek manasıdır. Şimdi efendim e, bazı evlatlar maalesef efendim, kendilerini büyüteceğe kadar nice zahmetler çekmiş olan bu mübarek insanlara, anne ve babalarına karşı evlatlık vazifelerini yapmıyorlar. El üstüne tutması lazım, elini bırakıp ayağını öpmesi lazım, hizmetine koşması lazım, duasını almayı ganimet sayması lazım. Öyle yapmıyor kötü uydu çünkü efendim kumar parasını ver diye anasını sıkıştırıyor, her şeyi bileziğini satacağım diyor. Efendim vermediği zaman evladım işte bir, bir bileziğimiz kaldı, yapma etme eylem filan. Hatta dövenlerin duyuyoruz anne babasını. Efendim yaşlanınca efendim söz dinlemeyenleri duyuyoruz. Burada bir büyük e, alımı için Avustralya'da bir levha gördük, baktık geniş güzel bir arazi manzaralı. Efendim şöyle biz de istiyoruz ki arkadaşlarımızla bir geniş arazi alsın arkadaşlarımız. Topluca bir yerde otursunlar 10-15 aile, ile onu parselleyelim, bölelim. Efendim bir tanesi de cami olsun mahallelerinde, bir Müslüman mahallesi olsun diye baktık geniş bir arazi. Gittik ev tepede, deniz manzaralı, arazi çok güzel, tertemiz, ev de şahane. Böyle uzun, geniş, güzel bir ev dedi ki evi görebilir miyiz görebilirsiniz şey gezebilir miyiz araziyi gezebilir miyiz dedi ki şu tarafa gidemezsiniz o tarafa döndük baktık efendim bir uydurma efendim karavan yani kulübecik diyelim tekerlekli böyle eski bir karavan efendim bir bir ağaçe ip gelmiş efendim iplere çamaşır asıyor birisi Oraya gidemezsiniz dedi. Çünkü dedi bu oğlum dedi oraya yani o tarafa gitmeye hantemiz yok. Şu beni Oraya gidemezsiniz. O kızar dedi. Baktım ana baba efendim nasıl bir evde oturuyor saray gibi ne kadar büyük kaç tane odası var belki altı 7 tane odası var. Çocuksa efendim orada kulübe baraka efendim teneke neyse böyle rezil rüsva o evle taban taban hazır bir şeyde oturuyor. Herhalde aralarda bozuk. Efendim, o babasına hasım babası ona efendim şey e, nasıl Tabii sormadık niye bu böyle oldu diye ama hayretler içinde kaldım efendim acayip e, burada zaten e, çok e, görülüyor ana babaya sevgi saygı yok efendim itaat yok İslam'da var İslam terbiyesinde anne ve babaya sevgi saygı önemli ana babaya asi de cennete girmişim bir elle tutulur misali anlatayım. Dediler ki Ya Allah bir genç var ölecek gibi ağır hasta, yatakta yatıyor, son demlerini yaşıyor. Kelime-i Tevhid getirsin diye zorluyoruz, getiremiyor. Gitti efendim, Peygamber Efendimiz başına kelime-i Tevhid'i söyleyemiyor. Anladı ki Peygamber Efendimiz annesi kırgın, annesini üzmüş, efendim Ondan dolayı bu böyle kelime-i Yani kelime-i getirmeden ölecek. Fena bir su-i hatime ile kötü bir ölümle ölmüş olacak. Dedi ki çalı çırpı toplayın, odun toplayın. Bunu bu genci yakalım. Yakma razı olur musun ey hatun dedi. Kadın dedi ki aman razı olmam. E dedi sen buna hakkını helal etmezsen, razı olmasan bu sefer bu efendim cehennemlik olacak. Hakkını helal et dedi. Peki "Ya Resulullah, senin hatırın için yanmasam gibi yüreğim razı olmadığında hakkımı helal ettim." dedi. İçeriden haber geldi. Ya Resulullah kelime-i getirdi. Çocuk bunu teslim etti diye. Yani bakın engel oluyor. Kelime-i şahadet getiremiyor çocuk. Anasının kırgınlığı, anasını üzmüş olması zamanında efendim kırgınlığı çocuğun neredeyse efendim e, suyu hadimeyle köçmesine sebep olacak. Anne babaya muhabbetli olalım, saygılı olalım, itaatli olalım. Efendim evlatlarımızı ana baba ya itaatin önemini, değerini bilen evlatlar olarak yetiştirelim. Efendim, tabi e, tabii efendim, e, güzel yetiştirirse, Allah nasip ederse efendim Allah'ın izniyle şey olur. Efendim, hayırlı bir evlat olur, iyi bir teşhir görürse ama bazen de Allah'ın hikmeti iyi terbiye olsa da insanlar başka günahlarından, suçlarından, haram yemesinden vesaireden filan dolayı efendim iyi bir sonuca ulaşamıyorlar. Ceza olarak e, akümetleri fena olabiliyor. Efendim peygamber çocuğu iken ya da peygamber hanımı iken imansız köşenler olduğu gibi. Onun için tabii kişilerin yedikleri haramların, işledikleri suçların, günahların da bu işte rolü var. Efendim, annesi iyi terbiye e, yani onun öyle olması e, Müslüman yetiştirdiği halde sonradan raydan çıkması başka bir kendi sahip kusurdan da olabilir. Başka kim cennete girmeyecek diyor bu ve i müdmin, Vela müdminü hamrin. E, müdmin devam eden demek. Edmene, yüdmene, idman, bir şeye devam etmek. Hatta bu cümlesi de eskiden idvan derlerdi. İdvan dersi çünkü bir hareketi çok çok yapıyor, devam ediyor. Vücudu gelişsin diye. Hamrin demek içkiye müdavim demek. Yani artık içki içmek bunun ıı, başlıca işi haline gelmiş. Ayyaş yani. Sarhoş ayyaş demek. Böyle efendim ıı, içkici ayyaş insanda. Cennete girmeyecek. Tabi acaba buradan ee, az içerse cennete girer manası çıkar mı? Hayır. Çoğu sarhoşluk veren şeyi az da olsa kişi gene içemez. Efendim bile bile günah işleyenin cezası efendim büyük olur. Tevbe etmezse bir e, küçük günah da ısrar ederse o küçük günahtan dolayı bile cehenneme girebilir. Vela müminun bi sihrin. <Sessizlik> Sihre inanan kimse de cennete girmeyecek. Şimdi e, burada e, küçük bir yazıcık yazmış efendim e, Ey La ya'lemu tesirehu minallah ve illa es hakkun. Yani sihrin Allah'ın müsaadesiyle tesir edebileceğini e, bilmeyen sihirbazın bir gücü var. Tanan, onu tasdik eden kimse Cennet diyebilecek yoksa. Sihir denen bir olay vardır. Sihir haktır. Nazar haktır. Yani sihirlemediği gibi bir şeyler olabiliyor. Ee, bunlara karşı ne yapmak lazım? Ayet-i okumak lazım. Sihri bozar. Kul huvallah, kul eûzü felak, kul eûzü birabbin okumak lazım. Ondan sihri bozar. Yani kahini desteklemeyecek. Sihirbazı desteklemeyecek. Çünkü yalancı. Ama sihrin şeyi var ama onu tasvip etmeyecek efendim. Ee, Allah'a dayandı mı? Allah'a dayanınca tesir olmadığını bilmesi lazım. Hiçbir şeyin zarar vermeyeceğini bilmesi lazım. Ee, kimisi sihre inanıyor, kimisi fala inanıyor, kimisi büyüye inanıyor efendim. Gazetelerde sorumsuzca efendim yıldız falı, kahve falı, bilmem ne falı diye ufalcılığı efendim hurafeleri e, yazıyorlar. Ondan sonra da ilericilikten dem vuruyorlar. Yalan yanlış şeyleri millete öğretiyorlar ahlaksızlığı. Ondan sonra da ilericiye gelince onlar ilerici. Asıl Müslüman ki işte bak böyle sihirbazı, tasdik, günah böyle biliyor şey yapıyor. Buna da kalkıp gerici diyorlar. Allah efendim ustalar ev sahibine baktırırmış. Allah böyle hadiseleri e, çarptı korusun milleti. E, vela kattaatün Hatta de, efendim, e, cennete girmeyecek. Hatta faal vezninde, efendim, ne demek? Yalan söyleyen, efendim, söz taşıyan, gizlice bir insanı dinleyen kimse demek. Yani e, falanca sana şöyle dedi, biliyor musun? Falanca yerde ben duydum kulaklarımla, aman ha diye onun sözünü bu tarafa taşımak buna. Söz taşımak, nemmamlık yapmak deniliyor. Türkçe'de buna, e, Türkçede de buna kovuculuk yapmak deniliyor. Efendim, kovucu deniliyor bu e, nemmam olan, e, laf taşıyan kimseye. Gizli falan yerdeki lafı bu tarafa casusluk gibi efendim e, getiriyor, söylüyor. Yalan söylüyor. Ya da efendim gizlice dinlediği şeyleri öbür tarafa naklediyor. Ara bozulmak için. Bir tabi e, vasıta bu bir şey oluyor böylece. ...kişiler birbirlerine düşman oluyorlar... ...katta da cennete girmeyecek... ...laf taşımak... ...onun lafını buna, bunun lafını ona... ...ara bozmak... efendim ...yok İslam'da... ...sır saklamak var, ayıp örtmek var... ...efendim... ...böyle e, nemmamlık, kovuculuk yapmak yok... ...bu hadis de... ...Mennan'ı, yani Paşa Kakıcı'yı... ...cennete girmeyeceğini söyledi... ...ana babaya Asin'in cennete girmeyeceğini söyledi... ...efendimiz... İçkiye e, müptelanın cennete girmeyeceğini söyledi. Sihri, sihir inanıp sihir, sihirbaza destekçi olanın, tasdik edici olanın cennete girmeyeceğini söyledi. Ve laf taşıyıp araları bozan, e, ismiyonculuk yapan, efendim, sır yayan e, kimsenin cennete girmeyeceğini söyledi. Sonuncu hadis-i gel geldik. Üç hadis-i şerif hepince kötü huyları düşündü. E, öğretmiş oldu peygamber efendimiz bu hadis-i şerifleriyle bize biz de neler yapmamız gerektiğini efendim çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiğini düşünelim. Üçüncü hadis-i şerif efendim İbn Mesud radıyallahu anh'dan Ahmed İbn Hanbel İbn Asa'ke'de rivayet etmiş. Efendim Müslim'de de var. Buyuruyor ki peygamber efendimiz la yedhulul cennete Mencane fi kalbihi, bitt kale zerremin min kibir. Kile inna recule yuhib en enyekune sevuhu hasenen ve na'luhu hasena.'' Haseneten. Ee, Kalle inna Allah cemilun yuhibul cemal, el kibrul batarul hak ve kamtun nas. Şehhul hak ve kamtun nas diye ee, bazı kaynaklarda bu kelimelerle geçmiş diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre ağırlığı kadar bir zerre kadar Efendim kibir olan kimse cennete girmeyecek kibir şimdi kibir ne demek tebire büyük olmak tebir büyük olan şey Sagir küçük olan şey Efendim ekber en büyük olan şey Mahu ekber, Allah en büyüktür ki bu kelimeyi biliyoruz Kibir de kendisini büyük saymak, Büyüklenmek efendim başkasından kendisini büyük görmek manasına, efendim burnu havada olmak, kendisini adam sanmak, efendim öyle çalımından yanına yanaşılmamak, hindi gibi kabarmak manasına. Böyle kalbinde zerre kadar kibir olan, Büyüklenme duygusu olan, efendim kibir olan Kimse cennete de girmeyecek. Bunun üzerine korktu tabii dinleyenler durumun anlaşılması için soru sordular dediler ki denildi ki Resulullah Efendimiz'e innen racule yuhibbu en yekule sevgahu hasenet kişi elbisesinin hasen olmasını güzel olmasını sever ister ah elbisen bir güzel elbise olsa pırıl pırıl yakışıklı iyi kumaşlar ve nâlehu haseneten ayakkabısının güzel bir ayakkabı olmasını ister böyle eski püskü yamalı kopuk filan yamuk çarpuk değil de güzel olmasını ister yani o da kibir mi? Yani kibirli olmamak için böyle güzel elbise giymeyeceğiz, güzel ayakkabı giymeyeceğiz, efendim hecmürde mi gezeceğiz? Bunlar da kebir mi diye sordular Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in cevabı çok önemli. Bunu duvara asmak lazım levha yapıp innal kale buyurdu ki innalâhe cemilun yuhibbul cemal. Bakın ne kadar güzel. Allah güzeldir. Cemil güzel demek. yuhibbul cemal Allah güzelliği sever. Yani her şeyin güzel olmasını sever. O halde ne yapacağız? Saçımızı tarayacağız, güzel olacak. Sakalımızı tıraşlayacağız, güzel olacak. Efendim tırnaklarımızı keseceğiz, elimiz güzel olacak. Elbisemiz efendim güzel olacak. Çünkü Allah güzelliği seviyor. Her şeyin güzel olmasını seviyor. Evimiz tertemiz olacak. Yapabildiğimiz kadar güzelleştirebiliyorsak güzelleştireceğiz. Böyle defdebe şaşa tantana değil de kişi olmaması, güzel görünmesi için. İşte basit bir fesleğen, bir sakız çiçeği, efendim bir başka çiçek koyuyor köylerde. Efendim, bir köy evinin önünden geçerken bakıyorsunuz, hayran kalıyorsunuz camına, kapısına, bahçesine. Bir Bursa sokağında yürüdüğünüz zaman, ara sokaklarda eski Bursa'nın, bir açık bahçe kapısından şöyle içeri baktığınız zaman, evin hanımının kendi imkanlarıyla bahçeyi ne kadar güzel çiçeklerle sürtlediğini görüyorsunuz, hayran kalıyorsunuz. Allah güzel değilse güzellik duygusu önemli yani her şeyi güzel yapmaya çalışmak lazım. Kendi imkanları içinde yaptığı şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışmak lazım. Çünkü inna'llahi cemilün yuhı'l cemal. Allah güzeldir. Her şeyin güzel olmasını, güzel olmasını sever. Allah kendisi de cemildir, güzeldir. Efendim, güzeller güzeldir. Her güzelliği yaratan güzeldir her türlü güzel sıfatın sahibidir. El-esva el ne demek? En güzel sıfatlar demek. En güzel sıfatların sahibidir. Ne yönden düşünülse, efendim, akıllı bir insan Allah'a aşık olur. aşık sadık olur. Muhibbullah olur. Efendim Allah güzeldir, güzelliği sever. Şimdi kibri tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Batarul hakkı ve damdün nasi bir Efendim e, Hakka razı olmamak ve insanları hor görmek yani e, hak söylendiği zaman hakkı kabul etmemek Efendim e, ikkar etmemek Efendim ve insanlara tepeden bakmak şimdi kibirli insan hakikaten e, gözünüzün önüne getirin böyle bir şey söylersin Allah yani hakkı söylesen dahi kabul etmez adam neden bir öyle bir ki ben diyor ben diyor başka bir şey demiyor kibirli hakkı kabul etmiyor efendim hakka razı olmuyor ve insanlara tepeden bakıyor e, senin ne farkın var bak şunların içindeki e, şu insan senden kat kat daha iyi bir keresinde Peygamber Efendimiz bir sahabiye sordu. Şu mescitte senin gözünde insanların en yüksek, değerlisi hangisi? Şu zat dedi Peygamber Efendimiz'e. Bana göre madem söylüyorsun, Şu en değerli, en yüksek. Peki bu şu mescitte senin gözünde insanların en hor, en aşağısı, hakiri hangisi? Şu zat dedi. Başka bir zatı gösterdi peygamber efendimiz dedi ki rakamı şu anda hatırlamıyorum ama senin bu kötü dediğin adam senin şu iyi dediğin adamdan kaç misli daha iyi insandet yani kaç, kaç misli daha iyi dedi tabi peygamberlik ölçeğiyle cübüvvet gözüyle bakıyor zaman insanın tabi Allah insanın gönlüne bakıyor niyetine bakıyor amellerine bakıyor amelleri güzelse niyeti güzelse kalbi temizse seviyor değilse sevmiyor endişesine bakmıyor mevkine makamına bakmıyor huyu kötüsü sevmiyor işte e, bu dersimizde başından beri söylediğimiz kötü huyluları sevmiyor isterse efendim grand tuvalet giyinsin ne yaparsa yapsın. yani kötü huyluyu sevmiyor e, tabi peygamber efendimiz o daha kıymetli senin beğenmediğin beğendiğin de onun yanında beş para etmez manasında e, ifşat ve ikaz eylemiş oldu. Demek ki efendim e, önemli olan Allah'ın sevmesidir. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Daha iki hadis şerif var ama efendim bu kadarı e, kafi. E, üç hadis-i şerif, üç rakamı güzel. Bu kadar bir ciddi tamam. Bütün hadis-i şerifleri bir konuşmada bir çocukta değiliz zaten. Allah bizi e, kötü huylardan kurtarsın. Yönete girmeyecek. Girecek ama tamarlandıktan sonra cehennemde girecek. Yani uzun yüzyıllar Efendim binlerce, milyonlarca sene ceyir, ceyir yandıktan sonra girecek. O da çok serbat fena bir şey. O halde günahlardan kaçındığımız gibi kötü günahlardan da kaçınmalıyız. Bazı insanlar kötü uydu. Düzelmiyor. Allah Allah ıslah etsin. Allah düzeltmesini nasip etsin. Deneşir patlıyor bazı insanları Efendim söyledikçe daha alkınlaşıyor. Ateşe efendim böyle ee, sanki benzin sıkmış gibi daha çok parlıyor. Düzelmiyor. Bazı insan da düzeliyor. Çünkü eğitimin bir faydası var. tezleri var. Eğitim çok önemli. Efendim küçükten, küçükten eğitim çok önemli. Yani büyüdükten sonra değişmesi zor. Onun için çocuklarımızı küçükten iyi huylu yetiştirmeye çok dikkat ediyoruz. Şimdi burada bakıyorum bazı kardeşlerimiz çocuklarını çok seviyor. Her istediğini alıyor. Dondurma al. Şeker al. Çikolata al. Ne istiyorsa alıyor. Benim yüreğim ağzıma geliyor. Korkuyorum beni. Çocuğa Efendim, şımartmayacak Bazen almayacak diyecek ki evladım her istediğimizi alamayız. Şimdi benim param var alabiliyorum ama zaman gelir insan öyle şey ister ki alamaz. Mesela bir yerden geçiyorsun, orada elmalar sarkıyor, adam sahibi de yok, elma istiyor. İşte orada sabretmeyi öğreneceksin çünkü elma senin değil el yani haram olur, günah olur, hırsızlık olur. Yani istese bile canın bazı şeyleri. Almamayı öğrenmelisin. Onun için ben bunu öğrenirsin diye sana bu sefer almıyorum. Ee, sabret bakayım. Bir de sabır öğren. Sabrın da mükafatı çok demek lazım. Çocuklar böyle her arzusunu yapacak şekilde şımarta şımarta yetiştiriyorlar anneler sevdikleri için. Çocuk büyüyünce de artık annesi babası bir şey söylediği zaman canı istemiyorsa mü mümkün değil yapmıyor, yanaşmıyor. Söz dinlemez. Ağk yani anaya babaya asi bir evlat oluyor. Daha da büyüdüyse, evlendiyse, yüksek tahsil yaptıysa aydut oluyor. Canavar oluyor. Anasını babasını da beğenmiyor. Ben yüksek tahsildeyim diye. Bir de doktora yapmışsa daha oluyor. Efendim, Doçent, profesör yani dünya mevkileri insanın nefsini kabartıyorsa fena. insan ne yapacak? Allah'ın kendisini sevmesine dikkat edecek. Allah'ın sevdiği işleri yapacak. Sevmediği işlerden kaçınacak. Yoksa bu dünyadaki efendim tantananın, şatafatın kıymeti yok. Yunus Emre'nin dediği gibi el er yarın hak divanında belli olur. Yarın Cenab-ı Hakk'ın mahkeme-i kibrasında ruz Mahşer'de işte görüyorsunuz köleler daha önce cennete girecek. Fakirler daha önce girecek. Alimler tabii önceden girecek efendim müttekiler önceden girecek Hüsn-i Hakkıbet müttekilerin ötekilerde kötü huylulardan bak burada kaç tane kötü huylu sayıldı kötü huylularda cehenneme düşecek cehir cehir yanacaklar Allah bizi kötü huylardan korusun cehennemden korusun haramlardan günahlardan korusun rızasına uygun işler yapmayı nasip eylesin tevkütünü refik eylesin hakta hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip eylesin aldanmamayı nasip etsin batılı batılı olarak görüp Ondan korunmayı, kaçınmayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.